Nazım Muhammed Sultan'ın derlediği Şerhul Erba'in en isimli kitabın 7. hadisinden devam ediyoruz. Elvelillahi mineş racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala ve selamü alayhi ve ve sahbihi alayhi ve hadis. Din nasihattır. El alayhi ve selamü alayhi ve selamü alayhi ve Temim ibn-i Awsin al-Dârimiyyeh radıyallahu anhu anna'l-Nabiyya sallallahu aleyhi ve selleme qal add-dinu nasihatu qulna limen lillahi ve likitabihi ve ve Ebu Rukayya bin Ed-Devsi Ed-Daws ed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din nasihattır diye buyurduğunu söylemiştir. Kime diye sorduk? Allah'a, kitabına, resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve onların hepsine diye buyurdu. Müslim Şerhi 1. cilt 237'de. Bu hadisin önemi. Bu hadisin çok bu hadis bu hadisin çok büyük bir önemi vardır. Çünkü dinin temel direği ve esası olan nasihatı dile getirmektedir. Nasihatın varlığı sayesinde din Müslümanlar arasında dimdik varlığını korur. Nasihat olmayacak olursa hayatların hayatlarının bütün alanlarında Müslümanlar gerileme ile karşı karşıya kalırlar. Nasihat, doğruluk <gülüyor> ve ıhlas samimiyet ile açıklanacak olursa bu hadisin önemi daha büyük bir açıklıkla ortaya konur Çünkü doğruluk ve ıhlas amellerin kabul edilmesinin şartıdır Nesihat etmek ise ıhlaslı olmak demektir Nefsin Allah Azze ve Celle'ye halis kılınması Onun arındırılması ve güzelleştirilmesi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellemin Risaletinin amacıdır Nasihatın Tanımı Nasihat etmek, halis olmak, samimi olmak anlamlarına gelir. Bir şeyin katıksız, halis olduğunu ifade etmek üzere bu kökten gelen fiil kullanılır. Nasih ise bal ve benzeri maddelerin halis ve katıksız olması demektir. Halis ve katıksız olan her şey nusuh niteliğini kazanır. Araplar böylelikle sözün ve davranışın onları ifsad eden şeylerden halis kılınmasını, nefsin de kirletici unsurlardan arındırılmasını, balın yabancı maddeler ile karışmışlığından arındırılmış olmasına benzettiklerinden bu tabiri kullanmışlardır. Nasihat Dikmek anlamına da kullanılır. Nusuh, elbiseyi dikmeyi anlatan mastardır. El-Khattabi rahimahullah şöyle demektedir. Araplar böylelikle nasihatta bulunan kişinin davranışlarını, nasihat ettiği kimsenin iyiliğini araştırması bakımından dikiş ile elbisede bulunan gedikleri kapatmaya benzetmiş. Oluyorlar demiştir Çünkü kişi Nasihatta bulunmak suretiyle Minsaha Yani nasihat ile aynı kökten Gelen ismi alet demek bu Yani iğneye Elbisenin açıklıklarını Bir araya Getirip topladığı gibi Nasihatta bulunan da Müslüman kardeşinin dağınıklıklarını toplayıp bir araya getirir. El-Khattabi Rahimahullah Nasihatın tanımını yaparken şunları söylemektedir. Nasihat, kendisine nasihat verilen kimsenin iyi bir pay elde edebilmesi anlamında geniş kapsamlı bir kelimedir. İbnül Esir de Rahimehullah şöyle demektedir. Nasihat, kendisine nasihat verilen adına hayrı dilemeyi ifade eden bir sözcüktür. Ebu Amr bin Es-Salah da der ki rahimahullah nasihat, nasihat verenin nasihat verdiği kimseye hem isteyerek yani kendi iradesiyle hem davranışı ile çeşitli hayırları ifa etmesi anlamını ihtiva eden oldukça kapsamlı bir kelimedir demiştir. Allah Azze ve Celle'ye nasihat, Allah'a nasihat, O'na samimi ve içten iman etmek, kitabında, <gülüyor> <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıtasıyla haber verdiklerine, aynı şekilde inanmak, İbadeti yalnızca ona ıhlas ile yapıp, başkasına hiçbir şekilde ibadet etmemek ve ibadetinde başkasına ortaklık vermemek. Emrettiği hususlarda ona itaat edip, yasaklayıp yaklaşılmasını istemediği şeylerden uzak durmak. Sevdiğini sevmek, bu ettiğine buğz etmek. Yani Allah'ın sevdiğini sevmek, Allah'ın hoşlanmadığını hoşlanmamak. Mümin kullarını dost ve veli edinmek, onun düşmanlarından da teberri edip uzaklaşmak ile gerçekleşir. Allah için nasihatın manası bunlara gelir. Kim bunları yerine getirecek olursa, o nefsini kirletici, aşağılık şeylerden arındırıp temizlemiş, yüce Rabbine nasihat etmiş, ona ve yoluna samimiyetle bağlanmış olur. Burada nasihatın anlamı Allah Azze ve Celle'ye ıhlas ile bağlanmaktır. Yani kulun kendi nefsine nasihat etmesidir. Çünkü şanı yüce olan Allah Azze ve Celle'nin nasihatçıların nasihatına ihtiyacı yoktur. Yani Allah Azze ve Celle kimsenin akıl almaz. Bu hadisin anlamına, Kur'an-ı Kerim'de tanıklık eden buyruklardan biri de şudur. Allah'a ve Resulüne karşı nasihat etmeleri, yani samimi olmaları şartıyla zayıflara, hastalara harcayacak bir şey bulamayanlara, cihada çıkmadıkları için bir günah yoktur. Tevbe Suresi 91. ayeti Kerime. Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulüne nasihatın anlamı, söz ve fiilin ıhlas ile yapılması demektir. Kurtubi Rahimahullah bu ayeti kerimeyi tefsir ederken şunları söylemektedir. <gülüyor> İlim adamları der ki Allah'a nasihat vahdaniyetine itikatte ve onu unuhiyet sıfatıyla vasfetmekte Eksikliklerden temzihte ıhlaslı davranmak, onun sevdiklerini arzulamak ve onun, onu gadaplandıran şeylerden uzak durmak demektir. Allah'ın kitabına nasihat, kitabullaha nasihat bu ümmetin selefinin yani Allah onlardan razı olsun iman ettiği şekliyle iman etmekle olur. Taha Vürahim Allah şöyle demektedir: Şüphesiz Kur'an Kerim Allah Azze Ve Celle'nin kelamıdır. Herhangi bir söz söyleme keyfiyeti söz konusu olmaksızın, herhangi bir söz söyleme keyfiyeti söz konusu olmaksızın ondandır. Onu vahiy yoluyla indirmiştir. Müminler de bu şekilde onu gerçekten tasdik etmişlerdir. Gerçek manasıyla. Onun Yüce Allah'ın Azze ve Celle'nin kelamı olduğuna, mahlukatın sözü gibi yaratılmış bir söz olmadığına kesin olarak inanmışlardır. Her kim onu işittikten sonra insan sözü olduğunu iddia edecek olursa kafir olur. Yüce Allah Azze ve Celle böyle birisini yermiş, ayıplamış ve ben onu Sakara yani cehennemin isimlerinden birisi Sakara sokacağım. El Müdeffir suresi 26. ayet-i kerimenin buyruğu ile onu Sakar'a sokmakla tehdit etmiştir. Yüce Allah Azze ve Celle bu insan sözünden başka bir şey değildir. El Müdeffir suresi 25. ayet-i kerimede bildirildiği üzere bunu söyleyen kimseyi Sakar ile tehdit ettiğine göre kesin olarak biz de şunu bildik ve inandık ki o Kur'an-ı Kerim insanları yaratanın sözüdür ve hiçbir zaman insanın sözüne benzemez. Bu ümmetin selefinin iman ettiği gibi iman eden, mutezile ve diğerlerinin içine düştüğü çıkmazlardan kendisini kurtarmış olur. Çünkü mutezile Kur'an-ı Kerim'in baştan beri Allah'tan geldiğine inanmaz. Lafzın Allah'ın kelamı olduğuna inanmakla birlikte mananın öyle olmadığına inanırlar. El-Küllabiye ise mananın Allah Azze ve kelamı olduğuna inanmakla birlikte lafzın böyle olmadığına inanırlar. Allah'ın kitabına tazim etmek... O'nu tebcil etmek, O'nun hayat için kapsamlı, mükemmel, her zaman ve her mekanda uygulanabilir bir sistem ve düzen olduğuna inanmak da Allah Azze ve Celle'nin kitabına nasihatın kapsamındandır. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini ve öğretilerini bir tarafa bırakmış İslam toplumunda her türlü hükmün üzerinde geçerli olacak bir hüküm olarak O'nu hayata geçirmek için bütün gayreti ortaya koymak da Allah Azze ve Celle'nin kitabına nasihat etmek kapsamı içerisindedir. <gülüyor> Yine bu ilahi kitabı güzel bir şekilde okumak da ona nasihat kapsamına girmektedir. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i de tertil ile harflerini tane tane oku. el Müzemil Suresi Dördüncü ayet-i kerime, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek de Allah Azze ve Celle'nin kitabına nasihat kapsamı içerisindedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Bukhari, Fedaylul Kur'an'da 7. cilt 180'de bunu ne yapmış? Zikretmiş. Evet, Allah'ın Resulüne nasihat. Kurtubinin rahimahullah. Allah'a ve Resulüne samimi olmak nasihat etmek şartıyla. Ettevbe suresi 91. ayeti kerimede buyruğunu tefsir ederken söylediği gibi şöyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nasihat. Peygamberliğini tasdik etmek, emir ve yasaklarının İtaatinin dışına çıkmamak, ona dost olanları dost bilmek, ona düşmanlık edenlere düşmanlık beslemek, ona gereken saygı ve tazimi göstermek, onun âli beytini sevmek, onu da sünnetini de gereği gibi tazim etmektir. Sünnetini vefatından sonra gereken araştırmaları yapmak suretiyle canlandırmak, sünneti hakkında yeterli bilgiye sahip olmak, onu gereği gibi korumak, yaymak, onun sünnetine davet etmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üstün ahlakı ile, ahlaklanmakla olur demiştir. Müslümanların yöneticilerine nasihat. Hafız İbni Hacer'in Fethül Bari'de açıkladığı gibi, Müslümanların önderlerine nasihat. Yapmak istedikleri hususlarda onlara yardımcı olmak, gaflete düştükleri vakit onları uyarıp dikkatlerini çekmek, yanıldıkları vakit gediklerini kapatmak, onların etrafında birliğin gerçekleşmesine çalışmak, onlardan nefret eden kalpleri geri çevirmek suretiyle olur. Onlara yapılabilecek en büyük nasihat ise, en güzel yol hangisiyse onunla onları zulmetten alı koymaktır. <gülüyor> en güzel yol da insanları Kur'an'a davet etmektir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetine davet etmektir. Genel olarak Müslüman Müslümanlara nasihat. Bu da büyük ilim adamı Nevevi'nin rahimehullah açıkladığı gibi şu şekilde olur. Ahiretlerinde de dünyalarında da faydalarına olacak şeylerde onları yönlendirmek, onlara gelebilecek eziyet ve eziyet verici şeyleri önlemek, dinleri ile ilgili bilmediklerini onlara öğretmek, sözüyle, davranışıyla kusurlarını gizlemekte, gediklerini kapatmakla onlara gelecek zararları önleyip faydalarına olacak şeyleri sağlamakla, onlara iyiliği emredip yumuşaklıkla ve samimiyetle münkerden, kötülüklerden uzaklaşmalarını sağlamak suretiyle, dinleri hususunda onlara yardımcı olmakla, onlara şefkat göstermekle, büyüklerine saygı göstermek, küçüklerine şefkat ve merhamet göstermekle, Zaman zaman onlara güzel öğütlerde bulunup, onları aldatmayı, onları kıskanmayı terk etmekle, kendisi için sevdiği hayırlı şeyleri onlar için sevmekle, kendisi için hoşlanmadığı şeylerden onlar adına hoşlanmamakla, mallarını, namus ve haysiyetlerini korumakla ve buna benzer diğer hallerde, söz ve davranışlarıyla onlara yardımcı olmakla gerçekleşir. <gülüyor> Diğer taraftan, sözünü ettiğimiz çeşitli nasihat türlerinin kendilerine, kendilerinde ahlak haline gelmesi için onları teşvik edip, itaatlere, yönelmeye, onları gayrete getirmekle de olur. Selef-i Salihin'in arasında, verdiği nasihatlarla dünyevi bakımdan kendisine zarar verecek noktaya kadar bu işleri götürenler de vardır evet nasihat yalnızca müslümanlara da münhasır kalmaz aynı şekilde müslüman olmayanlara da nasihatte bulunmak gerekir çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kavmine nasihat etmişti onları şirk ve putperestliğin karanlıklarından kurtarmak için bütün gücünü ortaya koymuştu. Bu uğurda Yüce Allah Azze ve Celle'den başkasının bilmediği birçok eziyetlere de katlanmıştı. Nasihat edicilerin korunumu Allah Azze ve Celle'nin kullarına dünya ve ahiretlerinde fayda verecek şeylere yöneltmek suretiyle nasihat etmek işte bu Allah'ın rasullerinin işidir. Şanı yüce olan Allah Celle Şanıhu, peygamber olarak gönderdiği Hud Aleyhisselam'ın kavmine nasihat edişi hakkında bize şöylece haber vermektedir. Size Rabbimin Risaletini tebliğ ediyorum. Ben ise güvenilir bir nasihatçıyım. El-Araf suresi 68. ayet-i kerime. Yine yüce Allah Azze ve Celle, peygamber olarak gönderdiği Salih Aleyhisselam hakkında, Allah onun kavmini helak ettikten sonra kavmine şöylece hitap ettiğini bildirmektedir. Onlardan geri dönüp giderek şöyle dedi: Kavmim andolsun ben size Rabb'ımın risaletini tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmeyenlerdensiniz. El A'raf suresi 79. ayetı kerime. <gülüyor> Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarının en şereflileri olan peygamberler ve rasullerin yaptığı işi yapmaya kalkışmak kişiye şeref olarak yeterlidir. Nasihat, Allah'ın peygamberlerinin salavatullahi ala nebine ve aleyhim ecma'in de yüceltilmelerinin sebepleri arasında yer alır. Dolayısıyla Göklerin ve yerin Rabbının mizanında yükselmek isteyen kimse, bu üstün ve büyük görevi yerine getirmeye çalışmalıdır. Nasihatın hükmü. Nebevi der ki, rahimahullah, nasihat farz-ı kifayedir. Eğer bu işi yeteri kadar yapan bulunacak olursa, diğerlerinden sakıt olur. Nasihat, güç oranında yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Gördüğümüz kadarıyla açıkladığımız kaplam, kapsamlı şekliyle nasihatın bir kısmı farzul ayndır, bir kısmı da farzul kifayedir. Bir kısmı vacip, bir kısmı müstehaptır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinin nasihat olduğunu beyan etmiştir. Dinin ise kimi hükümleri vacip, kimi hükümleri müstehaptır. Kimisi fardul ayn, kimisi ise fardul kifayedir. Hadis-i şeriften çıkartılan hükümler 1. Hafız İbni Hacer Fethül Bari'de şunları söylemektedir. Hadiste yer alan biz kime diye sorduk ifadesinden hareketle beyanın hıtap vaktinden sonrasına ertelenmesinin caiz olduğu anlaşılmaktadır. Nasihat aynı zamanda din ve İslam diye de adlandırılabilinir. Çünkü din sözlü olarak yapılan işler hakkında kullanıldığı gibi amel hakkında da kullanılmıştır. Bukhari'nin sahihinde iki, Bukhari'nin sahihinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin din Allah'a, Resulüne, Müslümanların yöneticilerine ve genel olarak hepsine bir nasihattır buyruğu ile Yüce Allah Azze ve Celle'nin Allah'a ve Resulüne nasihat etmeleri şartıyla Ettevbe suresi 91. ayeti kerimedeki buyruğu ile bir karşılığı da kitab İman'da, yani Buharinin Kitab-ül İman 42. bapta açmış olması nasihatın imandan olduğunu da açıklamak içindir. Evet, 8. hadis. Müslümanların saygı duyulması gereken hakları. <coughs> <gülüyor> El-Hadif Faminu Hurmatul Müslim. An-i ibn-i Umar'a radıyallahu anhuma an-ne sallallahu aleyhi ve sellem qal Umirtu an-u qatilan nasa حتى يشهدوا اللّه إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله ويقيم الصّلاة ويؤتّ الزّكاه، فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم، إلّا بحق الإسلام فحسابهم على الله تعالى. ابن عمر رضي الله عنهما ذن. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيردكى Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye namazı dosdoğru kılıncaya zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum evet bunu yaptılar mı? kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın hakkı ile olması müstesna hesaplarını görmek ise Yüce Allah Azze ve Celle'ye aittir. Bukhari rahim Allah bunu iman 17'de zikretmiştir. Müslim şerhi 1. cilt 179'da da mevcuttur. Lafız Bukhari'nindir. <gülüyor> Bu hadisin önemi, <gülüyor> bu hadis büyük bir hadistir. Çünkü Allah Azze ve Celle'yi tevhid etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Allah yolunda cihad etmek ve İslam'ın diğer görevlerini yerine getirip uygulamak gibi dinin temel kaide ve esaslarını nassa bağlamaktadır. Ayrıca Müslümanın kanının ve malının haram olduğunu da açıkça ifade etmektedir. Öldürmenin vacip oluşu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ben insanlarla savaşmakla emrolundum. Ona bu emri veren aziz ve celil olan Allah'tır. Celle Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Savaşma. Hoşunuza gitmediği halde üzerinize farz yazıldı. Bazen hoşlanmadığınız bir şey sizin için, sizin için hayırlı olabilir. Bazen sevdiğiniz bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir celle şanuhu siz bilemezsiniz. El Bakara Suresi 216. ayeti kerime Yüce Allah cüllüşağınuhu, düşmanların hile ve tuzaklarını geri çevirmek, İslam akidesinin sancağı, yeryüzü nimetleri üzerinde dalgalanıncaya kadar yükseltmek için savaşı farz kılmıştır. Bununla birlikte İslam, kitap ehrine cizyeyi ödemeleri şartıyla dinleri üzerinde kalmalarına müsaade etmiştir. Arap müşrikleriyle bunların dışında kalan putperestlerin ise ya Müslüman olmaları yahut da öldürülmelerinden başka bir yol kabul edilmez. Az zuhri Rahimahullah der ki ister cihad etsin, ister otursun, cihad herkese vaciptir. Oturan bir kimse kendisinden yardım istendiği zaman yardım etmek, imdada çağrıldığı zaman imdada koşmak, savaş çıkması, savaşa çıkması istendiği zaman savaşa çıkmakla mükelleftir. Ona gerek duyulmayacak olursa kurtulabilir. Kanları ve malları koruyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kanların heder olmasına karşı koruyucuların neler olduğunu beyan etmiştir. Bu koruyucular şunlardır. Yani kanları ve malları koruyan nedir? 1- Şehadet kelimesini söylemek. Allah azze ve celle'den başka ilah olmadığına ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azza ve Celle'nin Resulü olduğuna şahadet edinceye kadar bu rivayeti daha önce zikretmiştik. Bukhari ve Müslim ittifaken bunu ne yapmışlardı? Kabul etmişlerdi. İbn-i der ki, Rahimahullah, dinden olduğu zaruri olarak kesinlikle bilinen hususlardan biri de şudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'a girmek isteyerek yanına gelen herkesten yalnızca şahadet kelimesini söylemelerini kabul ediyor, bununla kanlarının dökülmesine karşı himaye altına alıyor ve bu o kişiyi Müslüman ediyordu. Üsana bin Zeyd radıyallahu anh'u birisine kılıcı kaldırdığı sırada o kimse La ilahe illallah dediği halde o kişiyi öldürmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tepki ile karşılamış ve bunu şiddetle reddetmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman olmak isteği ile yanına gelen kimseye önce şart koşmayıp daha sonra namaz ve zekata mecbur etmesi diye bir söz konusu olmazdı. Bir daha okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman olmak isteğiyle yanına gelen kimseye önce şart koşmayıp daha sonra namaz ve zekata mecbur etmesi diye bir şey söz konusu olmazdı. Evet, bunun açıklanması lazım. Cami'ül ul Ulum vel Hikem 79'da bu ifadenin daha iyi anlaşılabilmesi için bundan sonra adı geçen eserde zikredilenlerin de kaydedilmesi uygun düşmektedir. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bazılarından zekat vermemeyi şart koştukları halde Müslüman oluşlarını kabul ettiği de rivayet edilmiştir. İmam Ahmed'in müsnedinde Cabir radıyallahu anhudan şöyle dediği nakledilmektedir. Sakifliler Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme zekatla mükellef olmamak ve cihade etmemek şartını koştular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ileride zekat da vereceklerdir, cihat da edeceklerdir diye buyurmuştu. Yine Ahmet'in müsnedinde kaydedildiğine göre Nasır bin Asım el-Leysi kendilerinden bir adamdan şunu rivayet etmiştir. Bu kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ancak iki vakit namaz kılmak üzere Müslüman olmak şartını koşmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu şartını kabul etmiştir. i̇mam Ahmed rahimahullah bu hadisleri delil kabul ederek şöyle demektedir. Fasit şarta rağmen Müslüman olmak sahihtir. Bundan sonra ise İslam'ın bütün hükümlerini yerine getirmekten sorumlu tutulur demiştir. Evet İbn-i Recep, Cami'ul Ulum vel Hikem, Kahira baskısı 1962 sayfa 73'te bu mukayyet. Yani bir kimse ben İslam'a girer girerim ama şu şu şu hükümleri ilk önce kabul etmem derse onun bu sözüne ne yapılmaz şimdi itibar edilmez. <gülüyor> İslam bir bütündür. İslam bir bütündür. Ya hepsini kabul edersin ya da İslam'dan hariç kalırsın. İki, namazın dosdoğru kılınması. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yukarıda cihada gitmemeleri ve iki, rekat, iki vakit namaz kılmalarının kabul edilmiş olması. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Allah Azze ve Celle'nin onların daha sonraki günlerinde dört başı mamur olarak İslam'ı anlayıp yaşayacaklarını haber vermelerinden dolayıdır. Yoksa bizim için böyle geçerli değildir. Biz ne yapamayız? Tamam iki vakit kıl, iki zamanda kıl, ondan sonra zekatı verme. Çünkü daha sonra da verebilirsin. Biz Bize böyle bir ilim gelmediği için biz bunu kabul edemeyiz. İki. Namazın dosdoğru kılınması. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve namazı dosdoğru kılıncaya kadar sözü gereğidir. Yani şart ve rükümlerine riayet ederek namazı kılmaya devam edinceye kadar demektir. Maksat farz olan namazdır. Nebevi der ki rahimahullah bu hadis-i şeriften anlaşıldığına göre kasten namazı terk eden kimse öldürülür. Evet, Fethülbari'de, İmam-ı Neveli'nin rahimahullah, kasten namazı terk eden kimsenin öldürüleceğine dair olan söz, Bari'de birinci cilt 83'te mevcuttur. Namazı terk eden kimsenin kanının koruma altında olmadığına tanıklık eden delillerden biri de Yüce Allah Azze ve şu buyruğudur. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, yollarını serbest bırakın. Ettevbe suresi 5. ayeti kerime Bu ayet-i kerime, namazı terk eden kişi, tevbe etmediği takdirde öldürüleceğini kabul edenlerin delilleri arasındadır. Bu delillerden biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu buyruğudur. Başınıza bir takım yöneticiler getirilecek ki yaptıkları işlerin kimisinin uygun olduğunu, kimisinin de münker olduğunu göreceksiniz. Münker işlerini hoş görmeyen kurtulur. Buna karşı tepki gösteren esenliğe kavuşur. Fakat razı olup tabi olanlar böyle olmazlar. Ey Allah'ın Resulü bunlarla çarpışmayalım mı dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de namaz kıldıkları sürece hayır diye buyurmuştur. Ne kadar zalim olurlarsa olsunlar demek ki namaz kılmak onlara kılıç çekmeyi ne yapıyor engelliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayır, namaz kıldıkları sürece hayır buyurduğu namazın zalim yöneticilere karşı savaşmaya engel olduğuna delil teşkil etmektedir. Yine bu husustaki delillerden birisi de Ebu Saidel Khudri radıyallahu anhü'den nakledilen şu rivayetidir. Ali radıyallahu anhu Yemen'de bulunduğu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Az miktarda altın göndermişti. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimiz de onu dört kişi arasında paylaştırdı. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, Allah'tan kork dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Yazıklar olsun sana, bütün yeryüzü halkı arasında Allah azze ve celle'den korkmaya herkesten daha layık olan ben değil miyim? Sonra adam çekip gitti. Halid bin Velid radıyallahu anhu dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, şu adamın boynunu vurayım mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Hayır, belki o namaz kılan birisidir. Bukhari ve Müslim aynı şekilde bunu zikretmişlerdir. Bukhari Megazi 5'te 110. rivayet olarak bunu kaydetmiştir. Demek ki insanlar ne kadar günah işlerlerse işlesinler yaptıkları durum ne kadar vahim olursa olsun namazı kıldıkları müddetçe onları öldürmek caiz olmaz ama tabi zina ettiyse taşlanarak öldürmek o ayrı bir şey burada İslam dininin kaidelerine kurallarına nehilerine muhalif davranması Durumu hariç. Evet bunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani günahkar bir kimse işlemiş olduğu günahtan dolayı ne yapmaz? Hemen tekfir edilmez. Ancak o insan öldürülmeyi hak eder, öldürülmesini gereken bir suçu irtikap ettiyse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, evet, Hayır belki o namaz kılan birisidir sözü namazın hadisin geri kalan bölümünde zikredilen hususlarla birlikte kanın dökülmesini engel teşkil ettiğine de bir delildir. İleri gelen büyük ilim adamı ve imamlarımız arasından namazı terk edenlerin öldürüleceği görüşünü kabul edenler arasında Malik, Şafii, Ahmed bin i Hanbel, İshak bin Rahavey, İbnül Mübarek Şeyhülislam İbn Teymiye, Şevkani ve diğerleri de vardır. Şu kadar var ki onlar arasında kimisi namazı terk ederin, terk edenin irtidad ettiği için öldürüleceği kanaatindedirler. Kimisi de bir had olarak öldürüleceği görüsünü benimsemiştir. Bu hususta Şeyh Nasreddin El Elbani'ye ait özel ve güzel açıklamalar vardır. Onları harfiyen aktarmak istiyorum. Şüphesiz tembelliği dolayısıyla namazı terk eden bir kimsenin Müslüman olduğuna hükmetmek mümkündür. Neden? Tembellik yaptı cahillikten dolayı öğrenmedi bilemedi namazın kadru kıymetini anlayamadı ile beraber tembellik yaptı. Elverir ki, ortada onun kalbinin gizlediklerini açığa çıkartacak veya buna delalet edecek bir şey olmasın. Ve tevbe etmesi istenmeden önce bu suret üzere ölmüş olsun. Bu çağımızda görüldüğü gibi, şayet öl öldürülmek ile, Namaza gereken dikkati göstermek suretiyle tevbe edip tutumundan vazgeçmek arasında muhayyer bırakılıp namaz kılmaktansa ölümü tercih edecek olduğundan öldürülecek olursa böyle bir durumda kafir olarak ölür. Müslümanların kabristanına gömülmez. Ona Müslümanlara ait hükümler uygulanmaz. Çünkü eğer kalbinde namazı inkar eden bir kimse olmasaydı. Namaz kılmaktansa ölümü tercih etmesi aklın kabul edeceği bir şey değildir. Böyle bir şeye imkan yoktur. Ve bu ayrıca ispatlanması için delile gerek bulunmayan, insan tabiatından kesin olarak bilinen de bir husustur. Silisiratü hadis-ü sahiha bir de 132'de bunu zikretmiş. 3. Zekat vermemek. Bu da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve zekatı verinceye kadar buyruğundan anlaşılmaktadır. Zekat veren bir kimse kanını ve malını korumuş olur. Zekatın farziyetini inkar eden kişi ise kafir olur ve dinden çıkar. Zekatın farz olduğuna inanmakla birlikte zekat ödemeyen kimse elbette ki günahkar olur fakat dinden çıkmaz. Müslümanların imamı yani devlet başkanı zekatı ondan zorla almalıdır. Herhangi bir topluluk zekatın farz olduğunu inkar etmeksizin eda etmeyecek olup bunların belli bir gücü ve kendilerini koruyabilme imkanları bulunuyorsa Müslümanların imamı zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla yükümlüdür. Bu hükme tanıklık eden naslardan bazısı şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebu Bekir radıyallahu anhü halife olarak başa geçince Araplardan da küfre sapanlar küfre saptıkları sırada Ebu Bekir radıyallahu onlarla savaşmak isteyince Ömer radıyallahu Anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ben insanlarla Allah'tan başka ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum bunu diyen bir kimse, benden malını ve canını korumuş olur. İslam'ın hakkıyla olması müstesna, hesabını görmek ise yalnızca Allah'a aittir diye buyurmuşken, sen nasıl olur da insanlarla savaşırsın dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh ona şöyle cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki namaz ile zekat arasında, Park gözetenlerle mutlaka savaşacağım. Le ukatillerne menfer Beyne salatı ve zekah. Böyle dedi. Hiç şüphesiz ki zekat malın hakkıdır. Allah'a yemin olsun eğer benden Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ödedikleri bir oğlağı dahi esirgeyecek olurlarsa bu esirgedikleri için onlarla çarpışırım. Evet. Ömer dedi ki Allah'a yemin ederim bunun tek sebebi Allah'ın Azze ve Celle Ebu Bekir'in kalbine savaşmak konusunda gereken ilhamı vermiş olmasıydı. Böylelikle onun bu yaptığının hak olduğunu öğrenmiş oldum. Müslim Ebu Davud ve Tirmizi'nin lafızlarında ise oğlak tabiri yerine benden bir deve yularını dahi esirgeyecek olurlarsa şeklinde ifade edilmiştir. Ha deve yuları, ha oğlak olmuş fark etmez. Esas olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Resulullah'a vermeleri gereken zekattan bir parçayı Ebu Bekir Radiyallahu Anh'un hilafeti devrinde Allah'ın hakkı olduğundan ötürü vermemeleri. Önemli olan mevzu bu. Yine buna delil olan hususlardan biri de Yüce Allah Azze ve Celle'nin şu buyruğudur. Eğer tevbe edip namaz kılarlar ve zekatı verirlerse, yollarını serbest bırakın. Gerçekten Allah Celle Şanuhu bağışlayandır, rahmet buyurandır. tevbe suresi 5. ayeti i kerime. Ebu Bekir bin el-Arabi, ki bu insanın ismi, Muhammed bin Abdullah bin Muhammed, künyesi Ebu Bekir'dir. Maliki alimlerinin büyüklerindendir. Din ilimlerinde adeta bir denizdi, müctehitti, Şarka ilim yolculuğuna gitmiş ve Et-Tartuşi'den ve Ebu Hamid el-Gazali'den ilim öğrenmiştir. Daha sonra Merrakeş'e geri dönmüş, kadıiyet de ondan ders okumuştu. Oldukça geniş ilminin yanı sıra, Son derece incelikli fıkhi anlayışını ortaya koyan ilmi eserler bırakmıştır. Bazıları şunlardır: Arıdatul Ahvazi, Şerhuttirmizi 2, Ahkamul Kur'an 3, El Mahsul fi ilmi'l Usul 4, Müşkilül Kitab ve Sunne 5, El Avasim min el Qawasim. Bu oldukça kıymetli bir kitaptır. Dolu dolu ilmi konular ihtiva ettiğinden dolayı ince incelemesine iyice incelemesini incelenmesini tavsiye ediyorum. Bazı kardeşlerle birlikte bu kitabı okuma fırsatını bulduk ve büyük ölçüde faydalandık demiş mütercim. Evet. Bu şekilde de İbn Arabi'nin kim olduğunu kısa bir şekilde ne yaptık görmüş olduk. Evet. Ebubekir Bin el-Arabi de bu ayeti kerime ile ilgili olarak şunları söyler. Bu, Es-Sıddık anhu yaptıklarının lehine sağlıklı bir delildir. O, namaz ile zekat arasında ayrım gözetenlerle and ki savaşacağım. Çünkü zekat malın hakkıdır deyip, mürtedlerle savaştığında bu delile yapışmıştı. Çünkü Yüce Allah Azze ve Celle... Kanın korunmasını yani serbest bırakılmayı namazın kılınması ve zekatın verilmesi şartına bağlı olarak zikredilmiştir. Yani hem namaz kılacak hem zekat verecek. Dolayısıyla bu koruma aynı şekilde iki şarta bağlı olarak söz konusu olur demiştir. <gülüyor> Ahkamul ül Kur'an 2. cilt 903. sayfada bunu zikretmiştir. İslam'ın diğer hükümlerine bağlılık meselesi. Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ın hakkı ile olması müstesna buyruğundan zekat vermeyenlerle savaşmanın vacip olduğu hükmünü çıkarmış ve şöyle demiştir. Allah'a yemin ederim namaz ile zekat arasında ayrım gözetenlerle mutlaka savaşacağım. Çünkü hiç şüphe yok ki zekat malın hakkıdır. Hac ve orucu eda etmeyenler ile savaşılacağını, İslam'ın hakkıyla olması müstesna buyruğuna delil göstererek kabul eden ilim adamları da vardır. Said bin Cübeyr der ki Ömer İbn Hattab radıyallahu anhu dedi ki eğer bir takım kimseler haccı terk edecek olurlarsa onlarla terk etmeleri halinde namaz ve zekat için savaştığımız gibi hac için de şüphesiz savaşırız demiştir. İbn-i Recep'de rahimahullah der ki, bu açıklamalar kendisini koruyabilecek bir kesimin farz olan herhangi bir hükmü yerine getirmemesi halinde onlarla savaşa bilineceği hususuyla ilgilidir. Bunları yerine getirmeyen tek bir kişinin öldürülmesine gelince, ilim adamlarının çoğunluğu, namazı terk edenin öldürüleceği görüşünü kabul etmişlerdir. Müslümanların kanını mübah kılan herhangi bir fiili işlemek de, İslam'ın hakkı cümlesindendir. Allah'ın, Celle Şanuhu, öldürülmesini haram kıldığı canı öldürmek, Muhsan olduktan sonra zina etmek ve irtidat etmek gibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan Celle şanuhu başka ilah olmadığına. Benim Allah'ın Subhanahu ve teala Resulü olduğuma şahitlik eden Müslüman bir kimsenin kanı ancak şu üç şeyden birisi ile helal olur. Zina eden evli kimse. Recm taşlanarak öldürülür. Cana karşılık can kısas yapılarak o adam öldürülür. Ve Müslüman cemaatten ayrılarak dinini terk eden kimse yani mürted olan önceden İslam'ı kabul etmiş. Sonra herhangi bir sebepten dolayı İslam dinini terk etmiş ya dinsiz kalmış yahut da başka bir dine girmiş olan kimse de mürted olmuştur. Yani İslam dininden çıkmıştır. Bu adamın da dünyada yaşamaya hakkı yoktur. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadisleriyle belirtilmiştir. Yukarıda zikrettiğimiz hadis-i şerifi Bukhari rivayet etmiştir. Müslim de Rahimahullah şerhinde 4. ciltte 243'te bunu ne yapmıştır? Kaydetmiştir. Lakin lafız Müslimindir. Buna göre kelime-i şehadeti söyleyen, namaz kılıp zekat veren ve dinin diğer emirlerini ifa etmekle birlikte kanının dökülmesini mübah kılan bir iş işlemeyen bir kimsenin kanı ve malı haram olur. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu yaptıkları vakit benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar buyurmuştur. Yani İslam'ın bütün emirlerini yerine getiren, nehilerinden sakınan ve kendisini öldürülmesi hususunda herhangi bir işi irtikap etmeyen kimseyi durup dururken kimse öldüremez. Evet, hükümler zahire göre uygulanır. Gizliliklerin hükmünü vermek ise Allah'a aittir. Nahnun ahkum biz zahir, Allah'u yahkum bir serair. Allah sırlarla bizim bilmediklerimizle ne yapar? Onlara muttali olduğu için onlarla kişiyi muahaze eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve onların hesaplarını görmek Allah azze ve celle'ye aittir buyruğuna göre... Bize karşı Müslüman olduğunu izhar edip yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ifa eden kişi, kanını ve malını korumuş olur ve ona Müslümanlara uygun muamele yapılır. Herhangi bir Müslümana yapılan bir muamele, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de, İslam'ın bütün emirlerini yerine getirip, nehilerinden kaçınan kimseye de diğer Müslümanlara, Uygulanan hükümler uygulanır. Evet. Eğer o İslam'a Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu kazanmak kastıyla girmişse girmişse elbette ki mümindir. Kıyamet gününde eksiksiz olarak da bunun mükafatını görecektir. Müslüman olmakla öldürülmekten korunma maksadını güden kimse ise... Yani öldürülmekten korktuğu için Müslüman olan kimse ise münafıktır. Ve onun açıklamadığı gizli halinin hesabını görmek Allah Azze ve Celle'ye aittir. Biz onun iç e, haleti ruhiyesini bilmediğimizden dolayı ona Müslüman gibi hareket ederiz. O bizi her ne kadar kandırmaya gitse dahi senin iç yüzün nedir, düşüncen nedir, itikadin nedir diye biz onu ne yapmayız? araştırmayız Onun hali hakkında casusluğa girmeyiz. Aynı şekilde abdestsiz olarak namaz kılan yahut da evinde gizlice Ramazan orucunu yiyip oruçlu olduğunu iddia eden kimsenin hükmü de böyledir. Evinde gelip de orucunu yiyor mu yemiyor mu diye teftiş etmeye bizim hakkımız yok. Oruçluyum diyorsa oruçludur. Böyle birisinden açığa vurduğu hali kabul edilir. Sakladığı durumu ise Yüce Allah Azze ve Celle'ye havale edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içten içe bir takım münafıkların münafık olduklarını bilmekle birlikte onlara İslam'ın hükümlerini uygulardı. Evet. Bu hadisten çıkartılan bazı hükümler. Bir- Hafız İbnü Hacer Rahimahullah der ki: İmanın kabul edilmesi hususunda delilleri öğrenmeyi gerekli görenlerin kanaatine hilafeten kesin itikat ile yetinilir. 2. İbnü der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden kanlarını ve mallarını korurlar buyruğuna buyruğu şuna delildir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bu sözü söylediği sırada savaşmakla emrolunmuştu. İslam'ı kabul etmeyeni de öldürüyordu. Bunlar ise Medine'ye hicretten sonra olmuştur. Üç, hadis-i şerifte imanın ayrıca amellere ihtiyaç bırakmadığını iddia eden mürciyenin kanaatlerini de reddetmektedir. Yani hadis-i şerifte batıl bir itikad olan mürciye mezhebinin amel imandan bir cüz değildir diye iddia ettikleri ve kanaat belirttikleri bu görüşlerini yukarıda zikrettiğimiz hadis ne yapıyor? Reddediyor. Çünkü namaz kılıp zekat verinceye kadar Savaşmakla emrolundum peygamberimiz buyuruyor. İlk önce iman edecek. Ondan sonra da ibadetleri kamil bir şekilde uygulayacak. Bundan dolayı Bukhari bu hadisi mürciyenin kanaatlerini reddetmek üzere Kitabul İman bölümünde kaydetmiştir. Allah Bukhari'ye rahmet etsin. 4. Hadis-i Şerif'te zahir amellerin kabul edileceğine, bu zahir gereğince bu amelleri işleyenlerin lehlerine hüküm verilip iç yüzlerinin Allah Azze ve Celle'ye havale edileceğine dair deliller vardır. 5. Aynı şekilde bu hadis-i şeriften Allah Azze ve Celle'nin şer'i hükümlerini uygulayıp tevhidini ikrar eden bidat sahiplerinin de tekfir edilmeyeceği de anlaşılmaktadır. Evet, dokuzuncu hadis. Takat ve yükümlülükler dengesi. El-Hadîsü'l-Tâsî'u. et taklifu bima yusatâ. An-Ebi Hurayre'te Abdirrahman ibn-i Sahrin radıyallahu anhu kal. Semi'tu Rasûl-e sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Mâ neheytukum anhu fectenibûhû. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَتُوا مَسَائِلِهِمْ وَاَقْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ اَنْبِيَائِهِمْ Ebu <messizlik> Hurayra, Abdurrahman bin Sahir <messizlik> radıyallahu anhü'den o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Size neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz. Size neyi emrettiysem de ondan yapabildiğiniz kadarını yapınız. Şüphe yok ki sizden öncekileri çokça soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri helak etmiştir. Müttefekun aleyh olan bir hadis-i şeriftir bu. Bukhari, İhtisam 2'de Müslim rahimahullah fedail fedail 130'da bunu ne yapmıştır? Zikredip kaydetmiştir. Bu hadisin önemi bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özlü sözlerindendir. Bu hadiste emrine uyup onun getirdiklerine herhangi bir karşı çıkış söz konusu olmaksızın teslimiyet göstermenin Vücubu bile getirilmiştir Ona itaatin Güç ve imkan çerçevesinde Olacağı ifade edilmektedir Yine bu hadiste Geçmiş ümmetlerin içine düşüp de Bunun sonunda O ümmetleri helake Götüren tutumları Takınmaktan da sakındırma Söz konusudur Nevevi Rahimahullah der ki Bu hadis İslam'ın kaidelerindendir Evet, hadisin vurut sebebi, yani bu hadis-i şerif ne için söylenilmiş? Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe irad edip şöyle dedi, Ey insanlar, Allah azze ve celle size haccı farz kıldı, siz de hacc Bir adam her sene mi ey Allah'ın Resulü diye sordu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Nihayet adam sorusunu üç defa tekrarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Şayet evet diyecek olsam onu böylece yerine getirmeniz elbette vacip olacaktı ve hiç şüphesiz siz de buna güç yetiremeyecektiniz. Daha sonra şöyle buyurdu. Artık benim sizi bırakmış olduğum hususlarda siz de beni bırakınız. Çünkü sizden öncekiler ancak ve ancak çok soru sormalarından peygamberlerine karşı muhalefet etmelerinden dolayı helak olmuşlardır. Size herhangi bir şeyi emredecek olursam ondan gücünüz yettiğiniz kadarını yerine getiriniz. Size herhangi bir şeyi de yasaklayacak olursam onu da bırakınız. Müslim Hac bölümü 412. Hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu soruyu soran, Resulullah aleyhisselatü vesselama bu soruyu soran İbn-i Mace'nin bunu açıkça ifade eden bir rivayeti süneninde kaydettiği üzere El-Akra bin Habis radıyallahu anhudur. Yani bu şekilde soru soran yani her sene mi ya Rasulallah diye soran El-Akra bin Habis radıyallahu anhudur. Yasaklanan şeylerden uzak durmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size yasaklamış, yasaklamış olduğum şeylerden uzak durunuz buyruğu gereğince Müslüman bir kimse Allah'ın azze ve celle ve onun Resulünün yasakladığı her şeyden geneliyle özeliyle uzak durmalı ve bu konuda kendisini mecbur bırakan bir zaruret olmadıkça bu yasakları delmemelidir. Zaruret halinde ise bu hususta şeriatın beyan etmiş olduğu kayıt ve şartlara riayet ederek bu yasakların işlenmesi mübah olur. Yani domuzun etini yemek haramdır, içkiyi içmek, şarabı içmek haramdır ama adam ölecek durumda aç kalırsa, muzdar olursa ve susuzluktan ölmek durumuna gelirse ölmemek için ne yapar domuzun etinden ve şaraptan, Yiyebilir de içebilir de ama ölüm derecesine gelecek artık ölüm onun için mukadder olacak. Nasıl? Adam ne yaptı? ile uçuyordu sahranın üzerine çölün üzerinde. Teyyare düştü Allah onu kurtardı. Helal olan nesneleri yedi. Uçak düştükten sonra sağ kurtuldu. Helal olan yesneler, nesneleri yedi bitirdi. Ama ona... Kurtaracak olan yardımcılar gel, gelmediğinden dolayı ve kendisi de intikal edecek bir vasıta bulmadığından bulamadığından dolayı çölde mahsur kaldı ve oradaki içkilerden ve haram olan domuz etinden yemesi ne olur? Geçici bir süre için caiz olur. Yani ölmesi mukadder olursa. Evet. Nehi iki türlüdür. Bir, haramlık ifade eden nehi, şeriatın emri diye yerine getirmek kastıyla uzak durmanın sevap aldığı, işleyenin cezalandırıldığı nehidir. Bu gibi nehiler ise kesin ve bağlayıcı olmak üzere gelmiştir. İçki içmek, zina etmek, faiz yemek, açılıp saçılmak, tesettüre riayet etmemek, aldatmak, Gıybet yapmak, kovuculuk etmek ve buna benzer yasaklanan şeyler bu türdendir. 2. Mekruhluk bildiren nehi Bu da şer'i bir emir olduğu için terk edenin sevap kazandığı, işleyenin ise cezalandırılmadığı şeylerdir. Bu gibi yasaklar kesin ve bağlayıcı olmak üzere gelmemiştir. Yatsıdan sonra konuşup sohbet etmek, Sarımsak ve soğan yemek gibi. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Yatsıdan sonra diyor hemen yatıp uyumak, sabah namazına kalkmak için diyor bir sebeptir. Sarımsak ve soğan yiyen mescidimize gelmesin. Ne için? İnsanlar bundan rahatsız olurlar diye. Ama soğanı ve sarımsağı yemek haram değildir. Yani bunu nehyetmesindeki sebep, Ağızdan çıkan pis kokudur. İnsanları rahatsız edici durumdur. Adam soğanı sarımsağı yer ama öyle bir madde kullanır ki o soğanın ve sarımsağın pis kokusunu izale eder. Yine ne yapar? İnsanları rahatsız etmez. Bu şekilde de o pis kok illet pis kokudan olduğundan dolayı o pis kokuyu telafi edip giderdiğinden dolayı ne yapabilir? İnsanların arasına karışabilir. Yani burada da Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Soğan ve sarımsağı haramlığından dolayı değil de kötü koktuğundan ötürü insanları rahatsız etmemek için nehyetmiştir. İster zaruret gerektirsin, ister gerektirmesin kulun mekruhu işlemesi caizdir. Yani kul mekruh olan bir işi işlerse ne yapmaz? Günah sahibi olmaz. Fakat takvalı bir Müslümana daha çok yakışan ve onun için daha uygunluk ifade eden tutum, mekruhlardan göklerin ve yerin Rabbının mizanında yükselinceye kadar sakınmaktır. Yani ölünceye kadar mekruhları irtikab etmemektir. Takvanın gereği budur. Emrolunan şeyleri yapmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, <gülüyor> Size neyi emrettiysem, onu da gücünüz yettiği kadar yapınız buyruğu ile işaret ettiği ve Allah Azze ve Celle'nin bizden yapmamızı yahut söylememizi istediği hususlar da iki türlüdür. Bunlardan bazıları şunlardır. A. Vucub ve bağlayıcılık ifade eden emir. Bu emre riayet etmek üzerine yerine getirenin sevap kazandığı, her kedenin de cezalandırıldığı emirlerdir. Namazı kılmak, dinin diğer rükünleri, ana babaya itaat etmek, hükmederken adaletli olmak, hadleri uygulamak, nafakalarını karşılamakla yükümlü olduğu kimselerin nafakalarını karşılamak ve buna benzer emrolunduğumuz diğer farzlardır. B Müstahaplık ifade eden emir. Bu da bu emre riayet etmek kastıyla işleyenin sevap kazandığı, terk edenin ise ce ceza görmediği emirlerdir. Namazların öncesinde ve sonrasında kılınan revatıb sünnetleri. Misvak kullanmak, ihrama girmek için gusletmek ve buna benzer sair müstahaplardır. Bunlar da bu kabildendir. Müslümanların da Müslümanın da tam bir ciddiyetle bütün gücüyle vacipleri yani farzları Arapçada vacibe aleyh ve farada aleyh onun üzerine farz oldu ve vacip oldu kelimeleri ikisi aynı manada kullanılır. Hani nasıl e, siyah ve kara'nın birbirlerinin yerine kullanılan müteradif kelimeler olduğu gibi vacip ve farz da Arapçada birbirinin yerine kullanılan iki müteradif kelimedir. Evet, vacip ve farzları eda etmek için ciddi bir gayret göstermesi ve en mükemmel şekliyle bunları eda etmesi, bu hususta kendisine karşı gereken mücadeleyi vermesi de icap eder. Bu emirler üzerinde dosdoğru yürüyüp, bu hususta nefsini de itaat çemberi altına alacak olursa, gücü yettiğince müstehap emirleri de yerine getirmesi gerekir. Ta ki Rabbının nezdinde değeri yükselsin, sevap ve mükafat kazansın. Bu ümmetin selefinin siretini tetkik eden bir kimse müstehaplar alanında oldukça ileri bir mesafe almış olduklarını görür. Esasen onların birbirleriyle yarış alanları da bu idi. Yani Allah Azze ve Celle'nin kendilerini yükümlü tutmadığı, fakat Peygamberin tavsiye etmiş olduğu ibadetlere bile o kadar derecede sıkı sıkı sarılıyorlardı ki bunlardan asla feragat ve taviz göstermiyorlardı. Feragat etmeyip taviz göstermiyorlardı. İşte selef Salihin bu müstehapları ifa etme hususunda birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Çünkü farz olanı ifa etmek, ikame etmek La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kişinin üzerine ve Peygamber'in üzerine aynı şekilde yükümlülük. Evet, kolay olan bir şey, zor olan şey dolayısıyla sakıt olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ondan gücünüzün yettiği kadarını yerine getiriniz buyurduğundan ilim adamları şu, kolay olan bir şey, zor olan bir şey dolayısıyla sakıt olmaz kaidesini çıkarmışlardır. Bunun anlamı da şudur, mükellefin bazı hallerde herhangi bir vacibi ifa etmesi ağır gelebilir, fakat bunun bir kısmını yapması da mümkün olabilir. Böyle bir durumda kişi o fiilden mümkün olanı ve kolayına geleni yapmalıdır. Abdest almak için yeteri kadar su bulamayan kimse gibi. Yeteri kadar su bulamayan ne yapar? Üç defa yıkayacağına bir defayla iktifa edebilir. Eğer su gerçekten sadece içmeye yeterli, abdeste ve gusüle yeterli değilse, bu sefer de o insan ne yapar? Gusül ve abdest için teyemmüm eder. Böyle bir durumda olan kişi, o suyu bazı, Azalarını yıkayarak kullanır geri, ka geri kalanları içinde teyemmüm eder Yani hiç su yetmezse Hiç su yetmezse ne yapar? Teyemmüm eder Eğer su azıcıksa birer defa yıkamakla iktifa eder Aynı şekilde Bir kişi bir münkerin bir bölümünü değiştire, değiştirebilecek Yahut onu daha azaltabilecek ise Böyle bir durumda yapabileceğini yapması gerekir O da nasıl? Men ra'a minkum munkaran fe'luga 27 fe in lam yastatira fi lisani fe in lam yastatira fi qalbi zalika adafu'l iman Bir münker gördüğünde elinde kudret ve sulta olan kimse o münkeri kaba kuvvetle ne yapar defeder. Ama kişi acizse yanında ilim bulunuyorsa ve konuşma ehli ise yani Meramını anlatabilir, karşıdakini ikna edebilir bir durumu varsa, yaptığı işin kötü olduğunu, o kimsenin bu işten ve bu fiilden, bu fikirden vazgeçmesi gerektiğini ikna edebilir durumda, ona söyleyebilmesi durumunda, onun üzerine vacip olan da budur. Ama adam sultan sahibi değil, ilim sahibi değil, kudret sahibi de değil, bu sefer ne yapacak? gördüğü bu münkerden razı olmadığını kalbiyle reddedecek. özellikle adaful iman. Bu da imanın en zayıf kısmıdır. Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselatu vesselam. Evet. Yine bir kişi namazın bir takım şart ve rükünlerini yerine getiremeyecek olursa gücü yetebileceği kadarını yerine getirmelidir. Bu nasıl olur? Ayakta kıyamda durmak farz. Ama adamın herhangi bir özürü var oturarak kılar. Oturamıyorsa yan yatarak namazını eda eder. Yanda yatamıyorsa normalde bir hastalığından dolayı, bir rahatsızlığından dolayı. Nasıl rahat ediyorsa namazını vakti içinde ne yapar? Eda eder. Onların bir bölümünü yerine getiremediği için namazın tümü ondan sakıt olmaz. Yani namaz için abdest ve gusül farzdır. Ama su olmadığından dolayı adam suya ihtiyacı varsa, yıkanmaya gusül'e ihtiyacı varsa, yapamadığından dolayı su olmadığından için ne yapar? Teyemmümle de olsa temizlenmiş kendini sayar. Çünkü bu şekilde ne var? Bir uygulama var hem Kur'an'da hem sünnette. Bu şekilde teyemmümle de olsa namazını kılar, namazını geçirmez. Evet. Şu kadar var ki bu kaide her bakımdan mutlak değildir. O bakımdan bu kaide ile ilgili belirleyici esaslara riayet etmek gerek gerekir. Mesela kişiyi Ramazan günü oruç tutmaktan alıkoyan hastalığı zeval bulacak olursa günün geri kalan kısmını imsak ile geçirmesi de gerekmez. Hani ibadetlerde yapabildiği kadar yapar diğerini onun üzerine bina eder dedik ya. Ramazan'da eğer bir kimse bayılıp da orucu bozulduysa yahut da sefere çıktıysa orucunu bozmakla muhayyer bırakıldı. O da seferde olduğu için orucunu bozduysa ve öğlen neyinde evine döndüyse bu adamın evime döndüm diye orucunu bozduğu orucu Öğlenden sonra tekrar tutmaya çalışması sanki oruçlu gibi davranması ne yapmaz? Bu adama gerekmez. Mesela şimdi bazı kimseler var ki kadın sabahleyin haiz olduğunda, kan gördüğünde, aybaşı olduğunda ne yapacaklar? Akşama kadar oruçları bozulmuş olduğu halde yemeyecekler, içmeyecekler, oruçlu gibi davranacaklar diye bir ee, iddia ortaya atıyorlar. Bunlar sahih olmayan, caiz olmayan. Kur'an ve sünnette hiçbir delili olmayan görüşler. Orucu zaten bozulmuş. Fakat tabii ki ne yapmayacak? Ee, insanların nazarında kötü bir, onun hakkında kötü bir düşünceye varılmasın diye aleni şekilde orucunu yemeyecek. Ta ki insanlar onun için ne yapmasın? Kötü bir düşünceye sahip olmasınlar. Evinde ne yapabilir? Kimse görmeden yiyebilir, içebilir. Çünkü onun orucu yoktur. Evet mesela kişiyi Ramazan günü oruç tutmaktan alıkoyan hastalığı zeval bulacak olursak yani şifaya ererse günün geri kalan kısmını imsak ile geçirmesine gerekmez. Çünkü bir günün bir bölümünde bölümünü oruçla geçirmek ilim adamlarının da açıklandığı gibi bizatihi Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırıcı bir amel değildir. Yani birazcık oruç tutmak birazcık iftar etmek Günü ikiye bölmek caiz değil. İnsan ya günün başında oruçludur, orucunu devam ettirmek için gün batımına kadar orucu bozacak hallerden imtina eder, yahutta da günün başında oruçlu olur, günün ortasında yahutta da herhangi bir zamanında oruç bozmasını gerektiren bir hal varsa orucunu bozar ve bozmuş olarak ne yapar? Günü tamamlar, Yahutta da Orucu bozulmuş olarak güne başlar. Orucu bozulmuş olarak da akşamı eder. Yani öyle birazcık oruç tutsun, yarısını oruç tutsun, yarısını e, iftar etsin. Böyle bir kavram yok. Bu hadiste, bu hadise, Kur'an-ı Kerim'in de tanıklık edebilecek, Kur'an-ı Kerim'den tanıklık teşkil edebilecek buyruklarından birisi de, yani bu hadise ya bu hadise, Yüce Allah Azze ve Celle'nin, o halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Ettegabun suresi 16. ayet-i kerimesinin buyruğu üzere ne yapar? Taklit edilmiş olur. Geçmiş ümmetlerin helakine sebep olacak olan davranışlar. Olmuş olan davranışlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekileri helak eden oldukça soru sormaları, ...ve peygamberlerine muhalefet etmeleri idi buyruğu ile geçmiş ümmetin helak edilmeleri ve yok ediliş sebeplerini açıklamaktadır. Bu bakımdan o ümmetin içine düştükleri hususlara düşmekten kendimizi sakındırmamız gerekmektedir. Peygamber Efendimiz adeta bu hadisi zikretmekle bizi bundan ne yapmıştır? Alıkoymuştur. Biz de ne yapmayacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiğiyle yetineceğiz, bildirmediği şeyleri şöyle olsa ne olur, böyle olsa ne olur deyip de sormayacağız. Çokça soru sormaları. Helak oluşa sebep teşkil eden sorular aşağıdaki türlerdendir. 1- Şeriatın hakkında herhangi bir beyanda bulunmayıp sustuğu hususlardır. Yani Yüce Allah Azze ve Celle, insanı dünya ve ahiretinde mutlu edecek şeyleri açıklamayı üzerine almıştır. Durum, böyle bir durumda acele etmek, yerilmeyi, yerilmeye sebeptir. Bazen soru sebebiyle yükümlülüğü ağırlaştıran bir mükellefiyet de söz konusu olabilir. Bunun sonucunda da Müslümanlar bu kişinin soru sormasından ötürü sıkıntıya düşürülmüş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Müslümanlar arasında günahı en büyük kişi, Müslümanlara haram kılınmadık bir şey hakkında soru sorarak, o sorusu sebebiyle, o şeyin haram kılınmasına sebep teşkil eden kimsedir. Müslim fedail 133'te bunu kayıtlamıştır. Rahimahullah. Ennevavya der ki rahmetullahi aleyh, böyle bir nehi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine hastır. Şeriat tamamıyla yerleştikten ve şeriatta fazlalık olmayacağından yana emin olunduktan sonraki zamanımızda Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselamın vefatından sonraki gelen geçen zamanlar için geçerlidir bu durum. Sebeplerini ortadan Şeriatta fazlalık olmayacağından yana emin olunduktan sonra sebebin ortadan kalkmasıyla bu yasak da ortadan kalkmıştır. Bir insan soru sorabilir. Yani şöyle bir yanlış yaptıysam namazda o namazı nasıl ikame edeceğim? Yapmış olduğum bu yanlış gerçekten namazı ifsat mı etmiştir? Yoksa namazı secde-i ile ikame edilebilir duruma getirebilecek bir yanlışlık mıdır diye ne yapar? Soru sorar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı iptal eden durumları belirtmiştir. Secde-i sehvi gerektiren durumları da belirtmiştir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. <gülüyor> Bilmiyorsanız ilim ehlinden ne yapınız? Sorunuz. Tabi ki bilmeyen kişiler kitaba, sünnete müracaat edip onlardan Okuyup anlayacak, hükümler çıkaracak ilmi olmayanlar ne yaparlar? Bu hükümleri anlayabilir. Çıkarmış hükümleri okuyup onlardan haber verebilen kimselere muhakkak ne yapacaklar? Danışıp sorup öğreneceklerdir. Evet. 2- Faydası olmayan ve ihtiyaç duyulmayan şeyler hakkında soru sormak. Çünkü bazen verilen cevap soranın hoşuna gitmeyebilir. Nitekim sünnet-i seniyede Ebu Musa el-Şâri'den sabit olduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hoşuna gitmeyen bazı şeylere dair soru soruldu. Ona çokça soru sorulması üzerine Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimiz kızdı. Sonra insanlara şöyle dedi. Bana istediğinizi sorunuz. Adamın birisi Ey Allah'ın Resulü, benim babam kimdir dedi. Yalnız bu adamın babasını sormasındaki sebep, başkalarının tartıştığı, babasından başkasına nispet edilen bir kimse olduğundan dolayı, yani kendisine piçlik, haşa hürmetinizden isnat edilen bir kimse, bunu ne yapmıştı? Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu. Ta ki kendisinin piç olmadığı, Yahut da meselenin esasının öğrenilmesi, öğretilmesi ciheti hususunda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sormuştu bunu. Ey Allah'ın Resulü, babam kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, baban huzafedir dedi. Bir başkası kalkıp, babam kimdir diye tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soru sordu. O da, baban şeybenin azatlısı salimdir dedi. Ömer radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzünden kızgınlığını anlayınca ey Allah'ın Resulü gerçekten biz Allah'a tevbe ederiz dedi. Müslim fedail 138. hadis. Yani bir insanın annesinin kim olduğunu bilmesi babasının kim olduğunu bilmesi soyunu sopunu nereden geldiğini bilmesi ona ne bir fazilet getirir, ne bir rezilet getirir. Yani bunlar boş şeyler. İnsan isteye isteye Ahmet'ten, Mehmet'ten doğmaz. İsteye isteye Yunan yahut da Japon olarak doğmaz, Arap olarak doğmaz. Bunlar bizi ilgilendirmeyecek olan sorular. Bunlar üstesinden gelen, gelinmeyecek olan kaza ve kader meseleleri. İnsanın tedahülü yani dahli olmadan başına gelen işlerden, Olduğundan dolayı bunları araştırıp bunları bilmekle mükellef değiliz ancak Allah Azze ve Celle'ye layıkı ve cihle onun gösterdiği gibi onun Resulünün uyguladığı gibi itikat tutup amel işlemekle mükellefiz yoksa bir insanın Arap olması peygamber sülalesinden gelmesi ona ne yapmaz bir şeref vermez bir Yunan'dan, bir Ermeni'den gelmesi de o kimseyi şerefsiz yapmaz. İnne ekremekum indallâh etkâkum Allah buyuruyor. Allah katında sizin en şerefliniz, Allah'tan layıkı ve cile korkanınız, ona en güzel şekilde ada bu erkanına riayet ederek ibadet edeninizdir buyurmuştur. Evet. 3. Alay etmek, gülüp eğlenmek ve iş olsun diye soru sormak i̇bn Abbas radıyallahu anhüden dedi ki bir takım kimseler peygamber aleyhissalatü vesselama alay olsun diye soru sorarlardı. Adam kalkıp babam kimdir diye sorar. Devesi kaybolmuş kişi kalkıp devem nerede diye sorardı. Bunun üzerine Yüce Allah azze ve celle şu. Ey iman edenler size açıklanınca üzüleceğiniz şeyleri sizlere sormayınız ayetini indirdi. El Maide suresi. 101. ayeti kerime. Her ne kadar peygamber aleyhissalatü vesselama alayvari şekilde sorular sorulsa dahi peygamberi kıstırmak onu zor duruma düşürmek için böyle sorular sorulsa dahi Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara rıfkla muamele etmiş onların alaylarına ve Küçük görmelerine aldırmayarak onların sorularını Allah'tan almış olduğu bilgilere göre ne yapmıştır? Cevaplamıştır. Devem nerede ya Resulallah kayboldu diyen kimse ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam deven falanca yerde bir tikene bağlı olarak seni bekliyor deyip cevap vermiştir. Bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametini, rıfkını, insanlığını güzellikle kendisiyle arkadaş olunabilecek olduğunu ve peygamberin mucizelerini gösteren olaylardır. Her ne kadar soruluş şekli insanların hoşuna gitmese dahi o soruyu sorduktan sonra husule gelen cevap peygamberin lehine olmuş, Müslümanların ve dinin güzelliğini ne yapmıştır, ortaya koymuştur. Evet, 4. Olmadık meseleler hakkında çokça soru sormak. Hafız İbn Hacer rahimahullah der ki, Hadis-i şeriflerde kendisine gerek duyulmayan şeylerden çok acilen gerek duyulan daha önemli şeylerle uğraşma konusuna işaret edilmektedir. Şöyle buyurulmuş gibidir. Siz emrolunduğunuz şeyleri yapmaya, sizi yasak kılınanlardan uzak durmaya bakınız. Olmadık şeyleri sormakla uğraşmak yerine bunlarla uğraşınız. Yani size faydası dokunacak olan şeyleri sorunuz. O bakımdan Müslümanın Allah Azze ve Celle ve Rasulünden gelenleri salavatullahi ala nebine ve aleyhim ecmain araştırıp ortaya çıkarması sonra da onları anlamak için gayretini harcaması bunlardan neyin murat edildiğini anlamaya çalışması bundan sonra da bunlarla gereğince amel etmekle uğraşması gerekir. Eğer öğrendiği bu hususlar gaybi hususlardan bilgilerden ise bunları tasdik etmeye ve hakikati üzere bunlara itikat etmeye çalışmalıdır. Şayet bunlar ameli meselelerden ise ister yapılması istenen bir fiil olsun, ister terk edilmesi istenen bir iş olsun, gereklerini yerine getirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Bunun dışında ayrıca vakti kalacak olursa, bu sefer meydana geldiği takdirde gereğince amel etmek kastıyla ileride meydana gelebilecek şeylerin hükmünü öğrenmekle uğraşmaya vakit harcamasında da bir mahsur yoktur. Ayrıca bir emir ve bir yasağı işitmesi halinde bütün gayretini olması mümkün olan ve olmayan bir takım işleri varsaymaya yöneltecek ve bununla birlikte işittiğinin, gereğini yerine getirmekten yüz çevirecek olursa şüphesiz ki böyle bir hal bu yasağın kapsamına girer çünkü dinde tefakkuh yani bilgi sahibi olmak fakih olmak ancak ve ancak amel için öğrenildiği takdirde övgüye değerlidir tartışma veya mücadele için değil evet Hafız İbni Hacer'in rahimahullah bu söylediklerine tanıklık eden delillerden birisi de Zeyd bin Sabit radıyallahu Anhu'dan gelen şu rivayettir. Ona herhangi bir soru soruldu mu? Şöyle dermiş. Bu iş oldu mu? Hayır denecek olursa oluncaya kadar bunu bir kenara bırakınız dermiş. Yine Ömer radıyallahu Anhu'dan nakledildiğine göre o olmadık şeyleri sormamanızı istiyorum. Çünkü zaten bunlar bizi yeteri kadar uğraştırmaktadır. Ha, zaten olanlar bizi yeteri kadar uğraştırmaktadır. Yani olmamış şeylerle ne yapmayın? Kafa çatlatıp patlatmayın. Size emrol olanları yerine getirin, Ne yollanlardan sakının, bu sizin için kifayet eder. Evet, 5. İş daha bir sıkış, işi daha bir sıkılaştırmak, Yokuşa sürmek ve gereksiz derinleştirmek maksadıyla soru sormak. Çünkü bu sorulara çokça cevap verilebilinir. Ve bunu yerine getirmek de zor olabilir. Nitekim bir inek kesmekle emrolundukları sırada İsrail oğullarının başına böylesine bir şey gelmişti. Eğer herhangi bir ineği kesmiş olsalardı onlar için yeterli olurdu. Fakat onlar çokça soru sormak suretiyle kendi aleyhlerine işi ağırlaştırdılar. Yüce Allah'ın azze ve celle'nin kendileri hakkında haber verdiğine göre Bizim için Rabbına dua et de bize onun mahiyetini açıklasın dediler. Bizim için Rabbına dua et de renginin ne olduğunu bize açıklasın dediler. Bizim için Rabbına dua et de bize mahiyetini açıklasın dediler. El-Bakara suresi 68 ve 70. ayetler Yüce Allah de onların istekleri üzerine işi ağırlaştırdı ve onları yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetinin onların düştükleri duruma düşmelerinden korktu, o bakımdan çokça soru sormayı yasakladı. Evet. 6. yüce Allah azze ve celle'nin kendisinin bildiği bir hikmet gereğince yaratıklarından gizli tutup sakladığı hususlara dair soru sormak. Kaza ve kaderin sırrı, kıyametin ne zaman kopacağı, ruhun gerçek mahiyeti, gaybi işlerin keyfiyeti hakkında soru sormak. Bir adam İmam Malik'in rahimahullah yanına gelerek şöyle dedi. Ey Abdullah'ın babası, Rahman olan Allah Celle Şanuhu arşa istiva etti diye buyuruluyor. Acaba nasıl istiva etti? Olayı duyan dedi ki, Malik'i bu sözden dolayı rahatsız olduğu kadar herhangi bir sözden rahatsız olduğunu görmedim. Yani bu söz İmam Malik'i çok rahatsız etmiş. Onu ter bastı. Herkes kafasını önüne eğdi, sesini çıkarmadı. Nihayet malikin sıkıntısı geçince şunları söyledi: Bunun keyfiyetini akıl ile kavramamız imkan kavramamıza imkan yoktur. İstivanın ne demek olduğu ise malumdur yani Araplar bunu bilir. Ona iman etmek vaciptir. Buna dair bir soru sormak ise bidattır. Ben senin sapık bir kişi olmandan korkuyorum dedikten sonra emir verdi ve emri üzere o kişi dışarıya çıkartılıp kovuldu. Bunların dışında kalan sorulara dair soru sormak ise şer'an isteyen, istenen bir şeydir. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmaktadır. Eğer bilmiyor iseniz zikir ehlinden yani o mesele hakkında kendisinde bilgi olandan sorunuz. Nahl Suresi 43. ayeti kerime. Bu soruların bir bölümü farz-ı ayındır. Taharet, namaz, oruç ve diğerleri hususları da bu meselelere dair hükümleri sorup öğrenmek de nedir? Farzdır. Evet. Kimisi de fardul kifayedir. Bu ise ferayiz yani miras hukuku, kaza, yargı hukuku gibi din ilimleri hususunda daha geniş bilgi edinmek için sorular sormaktır. Kimisi menduptur, iyilik veya müstehapler çerçevesi içerisinde kalan Allah'a yakınlaştırıcı amellere dair soru sormak gibi. Peygamberlere muhalefet etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi emrine muhalefet etmekten bizi sakındırmıştır. Nitekim şanı yüce olan Allah da Celle Şanuhu kitabı keriminin birçok yerinde peygamberlerine muhalefet edenlerin akıbetlerinden bizi haberdar ederek aynı duruma düşmekten bizi sakındırmıştır. O kendi peygamberlerinden yüz çevirip isyan etmeleri sebebiyle Nuh kavmini helak ettiğini bize bildirerek şöyle buyurmuştur. Nuh dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim şüphesiz ki onlar bana isyan ettiler ve malı ve evladı zararından başka bir şeyini arttırmayacak kimselere uydular. Nuh suresi 21. ayeti kerime Şanı yüce olan Allah da Celle şanuhu Bundan dolayı onların başlarına gelen iz ilahi azabı şöylece açıklamıştır. Günahlarından ötürü suda boğuldular, ardından ateşe atıldılar. Kendileri için Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh suresi 25. ayeti i kerime. O halde Müslümanlara, Rabbından alıp kendilerine şeriat olarak getirdiği hususlarda, Resullerine tabi olmak düşer. İktisadi, sosyal ve siyasal konularda ve diğer bütün hususlarda ona aykırı etmekten, muhalefet etmekten var güçleriyle sakınmalıdırlar. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir mihnet veya acıklı bir azabın gelip çatmasından korksunlar. En-Nur suresi 63. ayeti kerime. hafız bunu kesir Rahimahullah der ki: Batınen yahut zahiren Allah Resulü'nün şeriatına muhalefet edenler kendilerine bir mihnetin isabet etmesinden yani kalplerine bir küfür, münafıklık yahut bidatın gelip çatmasından yahut dünyada öldürülmek had Hapis veya buna benzer can yakıcı bir azabın gelip çatmasından sakınmalıdırlar. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama muhalif olan kişilerin uğrayacağı azaplardan, acıklı durumlardan bazıları burada zikredilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefetten sakındıran naslar bilinen naslardır. Bunların hepsini sıralamak uzun sürer. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın içtihadı babı. <gülüyor> Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evet diyecek olsam vacip olurdu buyruğunda Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ahkamı ilgilendiren hususlarda içtihad etmek hakkına sahip olduğuna dair bir delil vardır bu hadis şerifte. Eğer içtihadı murad ilahiyeye isabet edecek olursa şanı yüce Allah azze ve celle onun bu içtihadını olduğu gibi bırakır. Eğer hata edecek olursa onu doğrultur ve hatası üzere bırakmaz. Nevevi der ki rahimahullah bundan sahih mezheb lehine de bir delil vardır. O da şudur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahkam ile ilgili hususlarda içtihad etmek hakkına sahiptir. O'nun verdiği hükmün vahiy olması şartı da yoktur. Evet. İbnu Kesir de Rahimahullah, Şöyle der, Yüce Allah Azze ve Celle'nin, Allah'ım sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmetmen için, Nisa suresi 105. ayet buyruğunu, Usul alimlerinden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayete istinaden, içtihad ile hükmetmek yetkisine sahipti diyenler delil göstermişlerdir. Ayrıca Bukhari ve Müslim'de Ummu Seleme'den gelen rivayetle sabit olan şu hadisi de delil göstermişlerdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hücresinin kapısında yükselen sesler duyunca yanlarına çıkıp şöyle dedi. Şunu bilin ki ben ancak bir insanım ve benden işit ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Sizden herhangi biriniz delilini diğerine göre daha güzel bir şekilde açıklayabilir. Buna dayanarak da ben onun lehine hüküm verebilirim. Her kimin lehine hükmederek bir Müslümanın hakkını diğerine verecek olursam şunu bilsin ki ben onu ancak ben ona ancak ateşten bir parça kesip veriyorum demektedir. İsterse onu alıp yüklensin, isterse de bıraksın buyurmuştur. Buhari, Müslim ittifaken rivayet etmişler. Buhari Ahkam 27 ve Hiyal 10'da, Müslim akde 4'te bunu zikretmişlerdir. Evet. Hadisten çıkarılan bazı hükümler An-Nawawi Rahimahullah der ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sizi terk ettiğim hususlarda siz de beni bırakınız buyruğunda hükümlerde asl vacip olmamak olduğuna, şeriatın vurduğundan önce hükmün olmadığına delil vardır. Usul alimlerinin muhakkıklarına göre sahih olan görüş de budur. Çünkü Yüce Allah Celle Şanuhu şöyle buyurmaktadır. Biz peygamber göndermedikçe azap ediciler değiliz. İsra suresi 15. ayeti kerime. 2. Hafız İbnu Hacer Hacer'de rahimahullah der ki, Hadis-i şerifte, hali hazırda kendisine ihtiyaç duyulmayan şeylerden önce, acilen kendisine gerek duyulan daha önemli şeylerle uğraşmanın önceliğine işaret vardır. 3. Hac ömürde bir defa farzdır. Bu da icma ile kabul edilmiş hususlardan birisidir. Sallallahu ala nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.